Kardeşlerim küçük, tahsilleri yarıda kalacak. Okulumu olduğu yerde bıraktım. Birkaç sene daha devam etsem alimiyeye şehadetini alabilirdim. Ama nasip. O günlerde henüz petrol yok. Suudi Arabistan daha hep pek çok güçlükler içinde temin ediliyor. Siz ne yaptınız? Mektep hocalarının maaşı 20 riyal. Müdürlere 30 veya 40 riyal veriyorlar. Ben fakir bir vazifeye talip olmadım. Hacılara Medine hatırası olarak satmak üzere evde mendil yapmaya başladım. Bu mendil işi nereden geldi aklınıza? Kardeşim Ziya Bey'le birlikte karar vermiştik. Hatta Abdullah Bey kardeşimiz de münasip gördü. Haremi Şerif'e yakın küçücük bir dükkan tuttum. Orada 1946'dan 1952'ye kadar hacılara mendil sattım. ''Mendil yapmaya başladım dediniz. Mendilleri siz mi yapıyordunuz? Dokuyor muydunuz? Nasıl yapıyordunuz?'' ''Efendim, Şam'da dokunan ve ot ipek denilen kumaştan muhtelif boylarda mendiller keserdik. Yağlı boyayı matbaa mürekkebiyle iyice karıştırır, bunu kağıttan bir külahın içine doldururdum. Külahın sivri ucuna bir iğne deliği açar... Bu delikten akan boyayla kalem gibi mendilin kenarlarına akışlar çiçekler çizerdim. Bu şekillerin üzerine yaldız serperdim. Böylece boyaya yapışan yaldızlarla mendiller yaldızla çizilmiş gibi olurdu. Ayrıca çeşitli renklerde ipek kumaşları keserek toz haline getirir, bunlarla da nakışların çiçeklerin ortasını doldururdum. Medine hatırası olması için bu yeterli miydi? Dahası var. Mendillerin ortasına, çiçeklerin etrafına ise divani yazıyla Medine-i Münevvere yadigârı. Teskearul Medine-tül Münevvere diye yazar, o yılın tarihini koyardım. Beş-altı sene rızkımızı bu mendilleri satarak temin ettik. Hacdan bir ay evvel ve bir ay sonra olmak üzere yılda iki ay dükkanımı açar, oturur, mendilleri hacılara satardım. Peki iyi iş olur muydu? Mesela bir mendil kaç riyaldi? Hacılar tanesi bir riyal olan mendillerden çokça alırlardı. Böylece hangi yıl hacca geldikleri de belli olurdu. On, yirmi, otuz tane alan olurdu. O zamanlarda 100 Türk lirası 125 riyal ederdi. Yılda 4-5 bin mendil yapıp satmışımdır. Peki 4-5 bin mendili 2 ayda satardınız. Kalan 10 ayda hep bu mendilleri mi üretirdiniz? Dost meclislerinde, ziyaret ve sohbetlerde geçen günlerin dışında günde 15-20 mendil yapardım. Mendil işine başladığımız yıllar harp seneleriydi. Dışarıdan hediyelik eşya fazla gelmiyordu. 1952 1953ten sonra yollar açıldı. Bütün dünyadan hediyelik eşyalar akmaya başladı. <gülüyor> Bizim işimiz de bitti. Bu sırada hep bekar mıydınız? Mendil işine başladığım sırada bekardım. Bir yıl sonra evlendim. 1947 yılında Aslen Konyalı Hacı İbrahim Sandıkçı Efendi'nin kerimesi Fatma Hanım'la evlendim. Yine Konyalı bir hanım aldınız yani. Sandıkçı İbrahim Efendi Konya'da kereste tüccarıymış. Konyalı Zeynel Abidin ve Ziya Efendilerin talebesiymiş. Onlar Sultan Vahdettin'le birlikte yurttan ayrılınca İbrahim Efendi de onlara katılmış. Önce Mekke'ye gitmiş. Oradan dönüşte Beyrut'a uğramış ve orada kalmış. Ailesi yanında değil miymiş? Konya'daki ailesi kendisiyle birlikte gelmemiş. İbrahim Efendi ne yapmış? Beyrut’ta yeniden evlenmiş ve Kayınvalide mi almış. Kaynvali’dem aslem Beyrutlu ve Arap asıllıdır, Felafil ailesindendir. Beyrut'’ta bir süre oturduktan sonra İstanbul’a gelmişler. Dört çocukları olmuş. Çocukların eğitimi için Medine eğimine vereye hicet etmeye karar vermişler. Refikkam 1934 yılında içeren köyde doğmuş. Şimdi iş iyice karıştı. Konyalı hanım İstanbullu çıktı. Kayınpederim İstanbul'dan Medine'ye gelirken yol üzerinde Beyrut'a uğramışlar. Sıla-i Rahim'de bulunmuşlar. Beyrut'ta beşinci çocukları doğmuş ama hem çocuk hem de kayınvaliden vefat etmişler. Herkesin imtihanı ayrı ayrı demek ki. Dört çocukla yalnız kalan kayınpederimi yine kayınvalidemin ailesi yakınlarından genç bir hanımla evlendirmişler. Kayınpeder yeni zevcesi ve dört çocuğuyla Medine'yi münevvereye gelmiş. Zevcem o zaman bir buçuk iki yaşlarındaymış. Daha başka imtihanlar da var ama <gülüyor> bu kadar <gülüyor> yetsin. Peki kayınpederiniz Medine'de ne iş yapmış? ''Toptan bakkaliye dükkanı vardı. Ayrıca gaz yağının da toptan Yer mukten tenekelerle gelen gaz yağını herkes ondan alırdı. Konya'daki hanımından iki erkek, bir kız çocuğu vardı. Hepsiyle tanışırız. Kayınpeder çok zeki, iş bilir ve nüktedan bir kimseydi. Kendine mahsus nükteleri vardı. 1947 yılında evlendiniz.'' Tabii ki nasibiniz buydu. Nereden nereye? Herhangi bir uyum sıkıntısı yaşadınız mı? Zevcem bize geldiğinde 15 yaşındaydı. Kendisini annem bulup beğendi. Bana bu aile bizi anlayan bir ailedir demişti. Allah razı olsun, Zevcem evin bütün işini yapar. Ayrıca mendil işinde bana yardım ederdi. Bu sırada kardeşleriniz neredeydi? Nuri Mekke'de liseyi bitirmiş. Hariciye nezareti tarafından Amerika'ya gönderilmişti. O günlerde petrol çıkmaya başlamıştı. Suudi hükümeti ihtisas için dışarıya talebe gönderiyordu. Küçük kardeşim evlendiğim yıl Esher'e gitmişti. O zaman annenizle siz kaldınız. Annem rahatsızdı. Mafsal romatizması yüzünden hiç ev işi yapamıyordu. Bir de keçimiz vardı. Zevcem onu da sar, sütünden yoğurt, peynir yapardı. 1948'de kızım doğdu. 1952'de İbrahim, 1962'de de Mustafa dünyaya geldiler. Peki, 1952'de dışarıdan hediyelik eşya akmaya başlayınca mendil işiniz bitti. Siz ne yaptınız? Cenabı Hak bize bir başka rızık kapısı açtı. Medine-i Münevvere Marif Müdürü Büyük Edip Şair Muhammed Said Defterdar, ecdadı 400-500 sene evvel Samsun tarafından gelmiş bir Türktü. Dedeleri uzun zaman Devleti Aliye'nin Medine-i Münevvere defterdarlığını yapmışlar. Bunlara defterdar ailesi denirdi. Bu zatın baş katibi olan Üstad Yusuf Fazlı İlahi, o günlerde edebiyat doktorası yapmak için Mısır'a gitmiş. Muhammed Said Bey onun yerine bu fakiri münasip görmüş. Beraber çalışalım dedi kabul ettim. Böylece Maarif Camiası'na girmiş oldunuz. 1955'in yarısına kadar Muhammed Said Bey'in yanında çalıştım. Muhammed Said Bey müdürlükten yoruldum. Lise edebiyat hocası olacağım diyerek ayrıldı. Ben de onunla birlikte muallimliğe müracaat ettim. Bir yıl kadar ilk mektepte Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in hayatını okuttum. Bir yıl çok uzun bir zaman değil. 1956'da Medine-i Münevvere Efkaf İdaresi'nin İnşaat ve Sicillat Dairesi Müdürü Şih Hasan İsmet tekaüde ayrıldı. Bu zat da aslen Türktü. Efkaf İdaresi Müdürü Seyyid Mustafa Attar, onun vazifesini fakire teklif ederek şöyle dedi... Şeh Ali Ulvi, Şeh Hasan İsmet'in ayrıldığı kısım yorucu bir kısımdır. Hem inşaat müdürlüğü var hem de sicillat. Siciller kısmında tapular, vakfiyeler, fermanlar, delillere devlet tarafından verilen takrirler hepsi burada. Bunların çoğu da Türkçedir. Şeh Hasan İsmet bu sebeple bu kısımdaydı. Şimdi yaşlandı ve ayrıldı. Bu kısım yorucudur. Fakat senin çok dua almana vesile olur. Evrak Türkçe diye kimse üzerine varmıyor. Bu yüzden çok hukuk iyi oluyor. Bu hizmeti sen üzerine alsan pek iyi olur. İşi kabul ettim. 1956'dan 1980'e kadar bu vazifede kaldım. Zamanla iş çok arttı. Petrol geliri artınca imkan hasıl oldu. Efkaf bütün eskiyen, harap olan vakıf evleri tamire başladı. Bütün meşgalemiz inşaat, fen, mühendislerin meseleleri oldu. Bu sıralarda Türkiye'de Risale-i Nur hareketi inkişaf etmişti. Yazı yazmaya, eser vermeye, şiir yazmaya teşneydim. Bunlara fırsat verecek bir iş hayal ediyordum. Aradığınız işi bulabildiniz mi? 1980 yılında bu yolda bir imkan zuhur etti. Nasıl bir imkan zuhur etti? 1980 yılında Harem-i Şerif'e içinde denebilecek şekilde bitişik bulunan Mahmudiye Kütüphanesi'nin müdürü Seyyid Esat Trabzoni pasaport dairesi müdürü oldu. Vazifesi münhal kaldı. Oraya talip oldum. Herkes hayret etti. Neden hayret ettiler? Yapmakta olduğum vazifedeki maaşım altı yüz riyaldi. Ve ben dört yüz riyallik bir göreve talip oluyordum. Dostlarım beni ikaz ettiler. Yaşın Ali sen deli misin? Yahu herkes terakki etmek için koşarken sen terfiyi bırakıp tenzil etmek istiyorsun. Senin çoluk çocuğun var onlara acı. İki mertebe aşağı iniyor iki yüz gümüş riyal kaybediyorsun. Ben gönlümün rahatını istiyorum. Lütfen. Kararlıymışsınız. Mahmudiye kütüphanesinin pencereleri tam Ravzai Nebevi'ye bakardı. Mescidin içindeydi. Namazlarımızı çoğu zaman bulunduğumuz yerden cemaate iştirak ederek kılardık. Emekli olana kadar hep orada mı kaldınız? Bu kütüphane 1982'de Musafı Şerif Kütüphanesi olarak tahsis olundu. İçindeki diğer eserler o zaman Arif Hikmet Bey Kütüphanesi yanına yaptırılmış olan Umumi Kütüphane'ye alındı. Ben de oraya geçtim ve 1985'e kadar orada kaldım. Musafı Şerif Kütüphanesi'ne başka biri mi geldi? Hayır. Maaşıma herhangi bir ilave yapılmaksızın bu kütüphanenin idaresi de fakirin uhdesine verildi. İkisine birden bakmaya başladım. Umumi kütüphane Arif Hikmet Bey kütüphanesi yanına yapıldığına göre orayı idare eden kimse yok muydu? Şeyhülislem Arif Hikmet Bey kütüphanesinin müdürlüğünde eğinli Hafız Mahmut Efendi bulunuyordu. Eyinli yani kemahlı, erzincanlı. 1907'den 1958 senesine kadar 50 yıl önce maaşlı sonra maaşsız olarak bu kütüphaneyi babası idare etmiş. Eğinli Hafız Hasan Efendi. 1958'de görevi oğlu Hafız Mahmut Efendi devralmış. 1975 yılında o da tekahüt yaşına gelmişti. Ayrıca gözüne perde inmişti ameliyat olması icap ediyordu. Dolayısıyla vazife mecburen size düştü. Peki Arif Hikmet Bey kütüphanesinin bir hususiyeti var mıydı? Şeyhülislam Arif Hikmet Bey kütüphanesinde çok kıymetli... ...bazısı 500 hatta bin yıllık 5 bine yakın yazma eser bulunuyordu. Az değil. Baba oğul yaklaşık 70 yıl. Allah Allah! Bir nöbet yerini bekleyen nöbetçi gibi. Mahmud Efendi'nin babası Eynli Hacı Hafız Hasan Efendi... ...savaş yıllarında ortalık karışınca maaşsız olarak görevini devam ettirmiş. Medine'de Kırımlı Murat Efendi isminde bir zat vardı, eski mücabirlerden. Mekke-i Mükerreme'den büyük bir aile, Medine-i Münevvere'ye ziyarete gelecek olmuşlar. Abbas Kaptan diye meşhur bir zat, çoluk çocuğuyla Medine'ye gelmek istemiş... Bu, Abbas Kaptan daha sonra uzun zaman Mekke'nin belediye reisliğini yapmıştır. Bunun bizim konumuzla ilgisini anlatacağım efendim. Abbas Kaptan kendisine mescide yakın bir yerden ev bulunmasını istemiş. Arif Hikmet Bey kütüphanesinin evi olursa, hoca efendiye ne isterse veririm demiş. Kırımlı Murat Efendi hemen Hafız Hasan Efendi'ye koşmuş. ...hoca önce peki iyi demiş ama... ...gece olunca telaşla Murat Efendi'nin evine gitmiş. Hasan Hocam hayırdır inşallah gecenin bu vaktinde? Murat Efendi... ...ablas kaptarına telgraf çekip haber verdin mi? Çekemedim efendim, yarın çekeceğim. Aman gözünü seveyim çekme. Ben evi vermekten vazgeçtim. Niçin hocam, neden? Murat Efendi... Mekkeliler nargile içerler. Abbas kaptan içer mi içmez mi onu bilmem. Fakat kendisi içmese bile ya hizmetçileri ya çırakları ya da gelecek misafirleri içerler. Tömbekiden nargileden çıkan duman peygamberi zişanı rahatsız eder. Ben buna dayanamam. Aç kalmaya, ölmeye razı olurum da Resul-i Ekrem'in ruhu saadetini rencide etmeye razı olamam. ...bunu bize nakleden Murat Efendi... ...şunları ilave etmişti. Ali Ulvi Efendi... ...senin ömrün eğili Hasan Hoca Efendi ile birlikte geçti. Size hem gıpta eder... ...hem de aranızdaki bu kadar yaş farkına rağmen... ...bu dostluğunuza akıl erdiremezdim. Değermiş yahu. Bu zat ihlasında... İhtiramında ne kadar ciddi, ne kadar samimi, ne kadar takva sahibiymiş. Ben açlığa razıyım ama... ...Peygamberi Ali Şah'ın ruhu Pakin'i rahatsız etmeye razı değilim diyor. Hasan Hoca o evi kiraya vererek mi geçiniyordu? Evet. Murat Efendi devamında diyordu ki... Ortada daha içen falan yok ama belki içerler, ben de mani olamam. Peki buna sebep ne olacak? Para ihtiyacı. Açlıktan ölmüyoruz ya, aynı zerkayı Medine suyunu parayla satmıyorlar. Hurmada her zaman bulunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyla hurma ile geçinirdi. Ya ben onlardan daha mı eftalim? Deyince dondum kaldım. Hayran oldu. İşte bu muhterem zatın oğlu olan Mahmut Efendi babasından sonra 17 yıl bu vazifeyi ifa ettikten sonra 1975'te ayrılmak mecburiyetinde kalınca bana demişti ki Bu kadar nefis eserlerle dolu bu mühim kütüphane bizim ecdadımızın mirasıdır. Allah muhafaza, kadri kıymetini bilmeyenlerin eline geçip ziyan olmasın. Muhakkak benim yerime buraya gelmelisin. Bunun üzerine Arif Hikmet Bey kütüphanesinin müdürlüğünü bana verdiler. Böylece bir maaşla üç kütüphaneye yıllarca nezaret ettim. Merhum hoca senelerce maaşsız yapmış. Ben fakirin yine bir tane de olsa maaşım vardı elhamdülillah. İşiniz zor muydu? Müslüman dünyasından gelenler, kütüphaneleri ziyaret edenler, araştırma yapanlar çok oluyordu. Düşündüğünüz şeyleri yapabildiniz mi? Okuma yazma işinde istediklerimi yapamadım tabii ki. Gelenlere hizmet etmek, kitapları gösterip tanıtmak bütün vaktimizi meşgul ediyordu. Eynle Hafız Hasan Efendi'nin sık sık tekrar ettiği bir söz vardı. Derdi ki... 64. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyon.